Avatara Hindu geleneğinde tanrının inkarnasyonu ya da çeşitli varlıklar şeklinde bedenleşmesi, tören. Hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Avatar, sanskritçede ava, aşağı ve tar, iniş anlamına gelen sözcüklerin birleşiminden oluşturulmuş olup, bilgi anlamına gelen vedanın, gökyüzünden yeryüzüne, havadan, ateşten, sudan veya topraktan olana inmesi ve ona dahil olması anlamındadır.